İnsanlık tarihinin doğru varsayılan birçok kuramında köklü değişiklikler yapacak bir keşif, Göbekli Tepe. Yapılan kazılardan elde edilen buluntular, eski atalarımızın bilgi ve inanç geleneğine dair bildiklerimizi değiştirecek ve dinler tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutacak nitelikte. Duyulduğunda dünyada geniş yankı buldu. İngiliz gazetelerinden de elime medeniyetten ve her şeyden önce Göbekli Tepe vardı. The Guardian, Göbekli Tepe, Kremitler gibi olacak. National Geographic, dinin doğuşu şeklinde okuyucularına duyurdu. Karbon 14 ile yapılan tarihlendirmeler günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait olduğunu gösterdi. Daha şimdiden, insanlık tarihine ait bilinen en eski ve en büyük tapınak umvanını aldı. Öneminin daha iyi anlaşılması için şöyle bir tarihsel karşılaştırma yapalım. Göbeklitepe, Mezopotamya'daki ilk şehirlerden 5000, Malta Adası'nda bulunan ve dünyanın en eski tapınakları olarak bilinen tapınaklardan 6500, İngiltere'deki meşhur Stanage'den 7000 ve Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha eski. Köbektepe'nin keşif öyküsü aslında bir film gibi. 1986 yılında Şanlıurfa'nın Örencik köyünde bir çiftçi tarlasını ekerken iki heykel buldu. Çiftçinin yeğeni Mahmut Yıldız olayı şöyle anlatıyor. Biz burada tarım yapıyorduk. Burası tarlaydı. Burada tarım yapılırken kutsal bir yer olduğu biliniyordu. Amcam burada çift sürerken 1986'da tarlada iki tane heykel buldu. Bulduğumuz taşı müzeye götürdüğümüzde müze müdürü, arkeolog olmadığı için tarihi eser taşın kireç taşı olduğunu söyledi. Bunu geri götürmemizi istedi. ''Amcam da bir defa bu taşı getirdim, bir daha tekrar köye götürmem, yolda atarım.'' dedi. Bunun üzerine o taşı zor durumda kaldığı için müze teslim almıştı. Heykeller müzenin deposuna kaldırılır ve unutulur. 1992 yılında Neval-i kazısında bulunan Alman arkeolog Klaus Schmidt buraya gelir ve depoda heykelleri görür. Hemen heykellerin nereden geldiğini sorar ve Örenci köyüne gelerek Göbektepe'de incelemelerde bulunur. Daha sonra 1994 yılında tekrar gelir ve keşif kazısı yapılır. Boğa ve tilki kabartmaları bulunur. 1995 yılında Şalmırfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Arkeolog Harald Hautmann'ın danışmanlığında yüzey araştırmaları yapılır ve 1996 yılından itibaren 2006 yılına kadar Şalmırfa Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Arkeolog Klaus Schmidt danışmanlığında kazı çalışmaları sürdürülür. 2007 yılından itibaren ise Bakanlar Kurulu kararıyla Schmidt başkanlığında kazılar sürdürülmeye başlanmıştır. Burada Klaus Schmidt'e değinmemiz gerekiyor. Arkeoloji dünyasına Göbekli Tepe'yi kazandıran Schmidt, hayatının 20 yılını buraya verir. Ve dünya genelinde katıldığı toplantılarda Göbekli Tepe'nin tanıtımında da önemli görev üstlenir. Schmidt, 2014 yılında Almanya'da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybederek aramızdan ayrılır. Göbekli Tepe, çember şeklinde 10 ile 20 metre arasında değişen dairesel alanlardan oluşuyor. Her dairesel alan bir tapınak kabul edildi ve bunlara A, B, C, D, E, F, G ve H tapınağı olarak isimler verildi. Bu tapınakların ortalarında birbirlerine paralel duran iki adet T veya tersliğe biçimli büyük dikili taşlar var. Bu taşların stilize edilmiş kadın ve erkeği temsil ettiği düşünülüyor. Bunun nedeni ise bu taşlar üzerinde görülen kol ve el tasvirleridir. Çemberin etrafı taşlarla örülmüş ve bu taşlar arasında da Ortadakilere oranla daha küçük olan 10-12 adet T biçimli taş bulunuyor. Bu taşlarda elleri önlerinde bağlı şekilde insan bedeni temsil edilmiş. Yani orada yapılan ayini ya da ritüeli izleyen 12 kişiyi temsil ediyor. 12 sayısı hem astronomi hem de astroloji ile ilgili. Astronomide yılın aylarını gösterirken astrolojide zodyak takım yıldızlarının sayısıdır. Ayrıca Hititlerin 12 tanrısı var. Türklerin takviminde 12 hayvan var. Saat 12 sayısı üzerine kurulu. alevilerin inanışında 12 imamın yeri çok büyük. Tevrat'taki inanışa göre Musevilerin 12 kavmi var ve Hz. İsa'nın da 12 havarisi var. Bu durum bütün dinlerin ya da dini inanışlarla ritüellerin bir şekilde burayla ilişkili olduğu düşüncesini ortaya çıkarıyor. Yani bütün bu 12'lerin atası Göbeklitepe Tepe olabilir. Örneğin Sümerlerin az bilinen Sagba metninde Yerin değiştirilemez dairesi diye sözü edilen daire Göbekli Tepedeki D Tapınağı olabilir mi? Neden tüm tapınaklar güney yönüne bakıyor? Şimdilik bu soruların cevapları bilinmiyor. Yeraltı altı tarama sistemiyle 20 tapınak olduğu belirlenirken şu ana kadar 6 tapınak çıkarılmış durumda. Bazılarının üst üste yapılmış olması işi daha da zorlaştırmakta. Onlar da çıkartıldığında 13-14 bin yıl geriye gidilebileceği düşünülürken Şimit buradaki kazıların 60 yıl sürebileceğini söylüyor. Ortada yer alan T biçimli taşların uzunlukları 4 ile 6 metre ve ağırlıkları 40-50 ton civarında. Kazı başkanı Alman arkeolog Profesör Schmidt bu kadar büyük ebatlarda ve ağırlıktaki taşların taş ocağından çıkarılması, işlenmesi ve taşınması için çok sayıda insana gereksinim duyulacağını söylüyor. Bu taşların büyük bir enerji ve çaba harcanarak dikilmesi bu alanın ve burada gerçekleşen olayların orada yaşayanlar için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu göstermesi bakımından kayda değer görünmekte. Tüm bunlar burada yaşayan insanları bunu yapmaya zorlayan dini bir motivasyonun olduğunu gösteriyor. Çünkü bu dönemde avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlayan ve henüz hayvanları evcilleştirememiş bir topluluktan söz ediyoruz. Burada şaşırtıcı olan ise, kazı buluntularının, o da yaşamış olan insanların sanılanın aksine sadece günlük var olma kaygısı içinde olmadıkları, bunun ötesinde derin dinsel ve misal konularla da uğraşmış olduklarını gösteriyor olmasıdır. Dönemin, diğer yerleşim yerlerinde bulunan ocaklara ya da ateş yakılan yerlere ve yaşam alanlarında olması gereken objelere burada rastlanmıyor. Yani burada çanak çömle kırıntıları yok. Bunun yanında T biçimli taşların olduğu çemberin iç zemini sıvıyı geçirmeyecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca zemin içinde su kanallarının bulunması burada sıvı kullanılan bu kan, su, alkol olabilir kurban tarzı bir törenin yapıldığını gösteriyor. Su kanallarının bittiği yerde bazı taş kaplar bulunmuş. Şimit bunları ada kapları olarak isimlendirmiş. Araştırmacılar bu bilgiler ışığında buranın etrafta bulunan neotik topluluklar için bir haç, ritüel veya tapınma merkezi olabileceğini düşünüyor. Göbeklitepe'deki Tepe'deki keşiften önce yaygın genel düşünce insan olmanın tarımla yerleşik hayata geçtiği ardından tapınaklar yaptığı şeklindeydi. Ancak bu keşifle birlikte bu düşüncenin doğru olmadığı ortaya konulmuş oldu. Schmidt'e göre böyle bir tapınakta bir araya gelen insanlar yerleşik hayata geçmeye karar verdiler. Buna göre tarım yerleşik hayata değil dini mabet etrafında toplanan insanlar hayatta kalma arzusuyla bir araya gelerek yerleşik hayata geçtiler ve tarıma başladılar. İşte bu ezber bozan bir bilgi. Çünkü burası sanılanın aksine insanoğlunun tarımdan önce avcılık toplayıcılık döneminde dinle tanıştığını gösteriyor. Kazılardaki bulgulardan biri de çok dikkat çekmektedir. Kazılarda en büyüğü 160 litrelik olan kireç taşında oyulma 6 adet bir varidi bulunmuştur. Bu bulgu burada yaşayan insanların çevrede doğal koşullarda yetişen tahılları kullanarak bira yapmayı bildiklerini ve burada yaptıkları törenlerde bira içtiklerini gösteriyor. Schmidt ise insanoğlunun bira uğrunda tarıma başladığını ifade ederek ezber bozan bir yorum yapıyor. Genetik bilimcilerin yaptıkları araştırmalar günümüzdeki yaklaşık 60 tahıl türünün atası olarak kabul edilen Einkorn adı verilen bir yabani tahılın Göbeklitepe'nin yaklaşık 80 kilometre kuzeydoğusunda yer alan sönmüş bir yanar dağ olan Karadağ eteklerinde bulunmuş olması neolitik insanların güneydoğuda avcılık toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiğine dair önemli bir kanıt sunuyor. Bu durum, Göbeklitepe'de toplanan insanların yiyecek ihtiyacını karşılamak için buğday ve çavdar gibi yaban tahıl türlerini evcilleştirdiğini gösteriyor. T biçimli taşların üzerinde hayvan betimlemeleriyle ile çeşitli semboller dikkat çekiyor. Bu siteller üzerinde çöl varanı, sürüngen kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları, yaban domuzları, turna, leylek, tilki, yılan, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek, kuş türleri ve kafası olmayan insan kabartması ile eleksiyon halindeki erkeklik organı ile tasvir edilmiş erkek gibi tasvirler yer alıyor. Bu taş siteler üzerinde resmedilen hayvanların çoğunluğunun saldırgan hayvanlardan olması düşündürücü. Bu hayvanların seçilmesinin amacının kötülüklerden ve tehlikelerden korunmak olduğu tahmin ediliyor. Peki korunulması gereken nedir? Bu soruya henüz cevap üretilememiştir. Ayrıca bu hayvanların dikili taşların alt kısmında yer almaları ve bakanlara doğru sürünerek geliyor izlenimi uyandırması da dikkat çekmektedir. Boğa, yaban domuzu, tilki, yılan, Turna ve yaban ördekleri en sık görülen hayvan tasvirleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada kullanılan en yaygın figürün yılan olduğunu vurgulayan bazı araştırmacılar modut nedeninin yılanların mitolojide genellikle ölüm veya tahribatı simgelemesini gösteriyorlar. Ancak bazen de yılanlar yeniden doğum ve iyileşme ile ilgili olarak kullanılmaktadır. Bu görüşe karşı çıkan bazı araştırmacılar ise burada yer alan hayvan motiflerinin her yapı alanındaki yoğunluğunun farklı olduğunu belirtiyorlar. A yapısında en fazla görülen yılan, B yapısında en fazla görülen tilki ve C yapısında en fazla görülen yaban domuzu kabartmalarıdır. Başka bir grup araştırmacı ise buradaki hayvanların taşlar üzerindeki konumunun göksel olaylarla ilgili olduğunu ve takım yıldızlarının konumunu gösterdiklerini düşünmektedirler. Onlara göre burası aynı zamanda bir gözlem noktası. H şekli Halka motifi ve U şekli gibi birçok sembol taşlara kabartma olarak işlenmiştir. Şimit her kabartmasının erkeği, daire ve yarım ayın ise kadını temsil ettiğini düşünmekte. Ayrıca pagan kültürünce yarım daire içindeki tam daire bekareti simgelemektedir. Bu ise diğer bir anlamda saflığın ve arınmanın ifade edilmesidir. Kazılarda bulunan doğum yapan kadın figürü, Göbeklitepe'deki tek kadın figürü olarak dikkat çekiyor. Ancak tuhaf bir doğumu simgeliyor. Çünkü normal doğumda bebeğin önce başı gelirken buradaki kadın figürünün doğum sahnesinde bebeğin önce ayaklarının geldiği görülüyor. Bunun gizemi henüz çözülebilmiş değil. Göbeklitepe'de tepede diğer neolitik yerleşmelerde görülmeyen kapı deliği taşları, büyük taş halkalar, düğme benzeri nesneler ve takı formları bulunmuş. Buna karşın dönemde sıkça kullanılan, kadını betimleyen resim veya kilden figürlere doğum yapan kadın dışında rastlanmamıştır. Bu durum için şimit kadın figürünün geniş anlamda bereketin sembolü olduğunu ve bunun sonucunda da yaşam anlamına geldiği bu figürün Göbektepe'de yer almamış olmasının da buranın ölümü çağrıştıran bir merkez olduğunu gösterdiği yorumunda bulunuyor. Bugüne kadar yapılan kazılarda mezar bulunamaması ise farklı düşünceleri akıllara getiriyor. Kazılarda tapınak çevresinde hayvan kemikleriyle birlikte insan kemiklerinin de bulunması güneşe gömme geleneğini öne çıkarıyor. Bu gelenekte ölüler, tapınak çevresinde bırakılıyor, yırtıcı kuşlar ve hayvanlar gelip bu ölüleri yiyor. 12.000 yıl önce yapılmış olan bu tapınakların, nasıl günümüze kadar bozulmadan kaldığı noktasında farklı düşünceler var. Tapınakların bir bölümü zaman içinde hava etkisi ve erozyon gibi doğal olaylarla kapanmışken, geri kalan bölümü ise yapıldıktan 1000 yıl sonra taş ve toprak malzemelerle bizzat yapanlar tarafından gömülmüş. Bu durum için Şimit bu sayede çok iyi korunmuşlar. Yoksa taşlar tarih boyunca başka işler için kullanılır. Geriye kanıt kalmazdı yorumunda bulunuyor. Peki, neden kendi elleriyle yaptıkları dini mabetlerini gene kendi elleriyle gömdüler? Bu soruya üretilen cevapların hepsinin ortak noktasında gelmesini bekledikleri kötü bir durum yer almaktadır. Bu bir doğal afet veya bir savaş olabilir. Diğer bir yaklaşım ise bu bölgede yaşayan insanların yaklaşmakta olan bir hakim güç tarafından inançlarından dolayı cezalandırılma endişesiyle inançlarını somut olarak gösteren tapınakların gizlenmesidir. Etraftaki köylüler burasını kutsal bir yer olarak biliyorlarmış ve tepedeki ağacın yanındaki yatırları ziyarete geliyorlarmış. Göre sakinlerin ifadesine göre hemen hemen her baharda buraya gelen köylüler kurbanlar keser, yemekler yer ve dua ederler. Hatta buradaki ağaca çaputlar asarak dileklerde bulunurlar. Hastası olanlar buraya şifa bulmaya gelirler. Tepe buluntuları ile buranın kustallık atfedilen bir yer olduğunu göstermesi halkın bilinçsizce devam ettirdiği bu uygulamaların tesadüfi olmayabileceğini gösteriyor. Çünkü bu bölge Urfa ve Harran civarı dinlerin ve mitlerin ortaya çıkıp harmanlandığı yer olarak biliniyor. Tek tanrılı dinlerin başlangıç noktası kabul edilen Hz. İbrahim burada 75 yıl yaşamış. Romalılar buraya putperest şehir anlamında Hellenopolis adını vermişler. Güneş tanrısı Samaş ile ay tanrısı Sina'a ait mabetlerin bulunduğu Mezopotamya'nın putperestliğin en önemli yerleşim yeri olarak biliniyor. Kitabı Mukaddes'te geçen ve Hz. Adem'in var edildiği ve yerleştirildiği Adem bahçesinin de bu bölgede yer aldığı düşünülüyor. Sebebi ise Adem'den doğup dört kula ayrılan akarsulardan ikisinin Fırat ve Dicle olmasıdır. Kısacası Avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kalmaya çalışan ve ilkel olarak nitelendirdiğimiz bu insanların buradaki kabartmaları ve heykelleri yapmış olmaları sanatta ne dereceleri gittiklerini gösteriyor. National Geographic için burada belgesel hazırlayan arkeolog Jeffrey Rosen, 3 yaşındaki bir çocuğun elindeki oyuncak aletlerle Empire State binasını yapması gibi bir şey cümlesi buranın önemini anlatan en vurucu yorumlardan biri. Ayrıca... Burada kullanılan hayvan figürlerinin ve sembollerin binlerce yıl sonraki Sümer, Mısır ve Hitit gibi uygarlıklar tarafından da kullanılmış olması akıllara uygarlıkların çıkış noktasının burası olduğu fikrini getiriyor. Sonuç olarak bu insanların da bir dünya görüşleri, evren tasavvurları ve inançları vardı. İnsanlığa farkındalıklarını gösteren figürler, semboller ve işaretler bıraktılar. Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Komisyonu toplantısında daha önce geçici listede yer alan Göbeklitepe'nin kalıcı listeye alınmasına karar verildi. Böylece UNESCO Dünya Miras Sitesine giren 18. Alanımız Göbeklitepe oldu. Göbeklitepe tarihe ve inançların doğuşuna ait bildiklerimizi kökünden sarstı. Devam edilen kazı çalışmasından çıkacak buluntular bakalım daha bizi ne kadar şaşırtacak. Merakla bekliyoruz.